O kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit görevli elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler.